Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi ve sahbi ajma'in. Ya Allahu ya mu'in, ya hannan ya mennan, ya karim, ya ghaffar, ya rahim, ya rahman. Mevlana Imam-ı Rabbani quddasallahu samadani Namazda tadil-i erkanın ehemmiyetinden bahsetti, saflardaki disiplin, düzenden bahsetti. Ee, savaşa giderken niyeti sağlama almanın sağlam niyetli ve niçin savaşa gidiliyor, kılıç sallanıyor, bunu iyi düşünmek lazım, ona göre niyet kurmak lazım, bundan bahsetti. Şimdi sırada bir başka bir mesele temasla buyuruyor ki وَالنَّسِيحَةٌ اُخْرَى اَلَّتِي اَنْصَحُ بِهَا benim yapacağım diğer bir nasihat ise nedir? İltizam-ı salat-ı Teheccüd namazına son derece ehemmiyet gösterin. Teheccüd namazına sımsıkı sarılın. Savaşa gidiyor adam, savaşa gidiyor, e, niyetini sağlam tut diyor. Ondan sonra savaşa giden adama diyor ki, bir nasihatim daha var sana diyor, sakın ha teheccüd namazını ihmal etmeyin, ona mukayyet olun buyuruyor. Savaş teheccüd namazı. Savaş teheccüd namazı. Cenab-ı Celle celal Ayeti Kerimede ya ey izne amenun. İza lekitum feytan fesbıtü beskürullah savaşa gidiyorsunuz. Savaşa gidiyorsunuz. Ödleklik göstermeyin. Ayaklarınızı yere sağlam basın. Ve de ve de ve de beni zikredin. Cephede Allah tesbih emre diyor. Cephede Allah zikir emre diyor. Sultan ne söylüyor burada? Savaşa gidiyorsunuz. Tamam. Niyetiniz sağlam olsun. Ardından te, hatta namazları bile cemaatle de kılın demişti daha önce. Ki cephede, cephede saf düzenli cemaat tavsiyesi. E savaşa giden adama teheccüd namazını ihmal etmeyin. Etmeyin, etmeyin. Yani teyit namazının kadir ve kıymetini anlatmaya layık değiliz. İşte Allah kabul etsin öyle veya böyle kılıyoruz. Ama ama yani bizim gibi kendimize bir nokta kadar bir kıymetle vermeyelim ama bizim bu efendim eksik kafamızın anlayabileceğinden çok daha öte teyit namazını sahip olmuş olduğu bir emniyet vardır. Kaldı ki feynen min daruriyyatı tariki bu Nakşibendiye tarikatının temel prensiplerindendir, e, vazgeçilmez umdelerindendir, kaidelerindendir. Teheccüd namazının ihmale gelir tarafı yoktur. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu ayeti kerimede müteadid ayete teheccüd namazından bahsediyor. Kitapların beyanına göre Rasul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem zamanında ilk zamanlar farz idi. Bir müddet sahabe-i kiram da rasul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem gibi Sabahlara kadar ayakları şişecek şekilde, hatta tevarram ediyor hadis-i şerifte kabaracak kadar e, teheccüd namazına mukayyet oluyorlardı. Daha sonra Cenab-ı Hak Celle Celaluhu e, nafileye e, dönüştürdü teheccüd namazına, ümmete nafile fakat çok kuvvetli bir sünnet olarak e, bize intikal etti. Burada gerek sahabe kiramdan olsun, gerekse tabiini kiramdan, gerekse tedavu tabiini kiramdan olsun demin de denildiği gibi gözümüzü kamaştıracak harika işler oldu teheccüd namazlarında. Yani belki bir zaman gelecek geceliğin peki o tenha saatte kalkıp da teheccüd namazı kılmanın, Müslümanın şahsiyetini oluşturmakta, bu davaya hizmette nedenli büyük yararı ve faydası olduğu anlaşılacaktır ama o zaman ne zaman gelir? Onun için idrakimiz yoksa, itikadımız da mı yoktur? Az zaman radıyallahu millete yatsı namazını kıldırırdı, ondan sonra sabaha kadar teheccüd kılardı. İbn-i Hacer askeleni bari de öyle söylüyor. Yalnız bir şey var burada, zaman zaman bu konuda şüp, şüphe efendim yani ediyoruz. Hatta yani belki itiraza varacak ya, hallerimiz de oluyor. Burada bazı sözler söyleniyor, böyle mübalağada rakamlar veriliyor. İşte Ümmet-i Muhammed'in sahip olmuş olduğu meziyetlerden bahsediyor. Bak Demmi okundu burada. Ne diyor Rasulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem? Birinci safta namaz kılmanın ehemmiyetini bilseydiniz, birinci safta namaz kılmak için kavga ederdiniz diyor, birbirinize girerdiniz diyor. E ee, diyelim ki mesela geçen burada geçmişti, büyüklerden bir tanesi 27 sene diyor namazımı diyor, namazları diyor birinci safta kıldım diyor, bir kere diyor arkada kaldım diyor, bütün namazlarımı kaza ettim diyor. Şimdi bu fetva değildir bu, fetva değildir, bu takva ve veradan gider bu. Herkes makamına göre ameli salih ortaya koyar. Yani bazı şeyleri anlarken anlarken eğer ilim sahibi isek anlarız da ama eğer o seviyede ilmimiz yoksa kitaplar yalan söylemez. Biz burada işte en fazla bir nakiliz onu da beceremiyoruz Allah yani yardım etsin hepimize. Fakat Ümmet-i Muhammed'in öyle harika halleri var ki, öyle harika halleri var ki, aşkı yaşamadan, aşkı anlamadan bunları kabullenmek mümkün değil. Mevlana Celayet-i Rumi Kuddice Sirru ki, aşkın 500 kanadı vardır diyor, bir kanadının büyüklüğü de gökteki hilalden denizdeki balığa kadardır diyor. Aşk öyle bir deryadır ki aşk öyle bir deryadır ki bütün kainatı o da, o deryaya atsanız suyun üstünde iğnenin tepesi kadar bir e, e, deniz köpüğü kal, kalır diyor. Kainat aşkın deryasında iğnenin tepesi kadar bir deniz köpüğü kalır. Aşk denen şey, sevgi denen şey öyle muazzam bir şeydir. Onlar bizim gibi miydi? Asla Aslavda kat Aziz Osman radıyallahu anh öldürmeye gelenler evin etrafını kuşattılar. Hanımı dedi ki onlara ister öldürün dedi, ister şehit edin, ister şehit etmeyin ama şunu bilin ki dedi Osman radıyallahu anh sabaha kadar tek rekat namazda, tek rekat namazda Kuran-ı Kerim'i eder diyor. Şimdi bizim mantık ölçülümüze vursak bu ne menem iştir vesaire falan filan. Bizim kimyamız bozuldu, kimyamız. Kimyamız bozuldu, kimyamız, süde su kattılar, arabanın benzinle su karışırsa arabanın marş basar mı? Temmîmiddâri anhu. O da gene hakeza öyle, tek rekat bir namazda Kuran-ı Kerim'i hatmediyor. Üstelik de efendim bazen de bazen de bazı geceler aynı ayeti tekrarlıyor sabaha kadar. Geçemiyor bir tarafa. Geçemiyor bir tarafa. Geçemiyor bir tarafta. Onlar Kur'an okumuyordu. Mevlana Celaleddin Rumi'nin oğlu Sultan velim dediği gibi onlar Kur'an okumazdı. Onlar Kur'an'ı yiyordu. Veysel Karani rahimeullah Teala o da hakeza öyle bir işte akşam oldu o zaman derdi derdi ki bu gece benim bu gece benim bu gece benim e, ruku gecemdir derdi ve sabaha kadar ruküde kalırdı. E, ki sonra e, gün geçtikten sonra öbür gece geldiği zaman bu gece de benim secde gecemdir derdi. Sabaha kadar secde kalırdı. Bak akıl zorlanıyor değil mi? Ya onların böyle şey vesaire falan filan. Allahü Teala onların zamanlarına, ömürlerine çok kuvvetli bereketleri ihsan etti toprağa bir tane peki ayçiçeği atıyorsun bir tane ayçiçeği atıyorsun ayçiçeği o kocaman tepsisinin üzerinde sana kaç tane tane veriyor bin tane belki iki bin tane değil mi bir tane mısır tohumu atıyorsun Allahu Teala bir tane mısır tohumuna ne kadar veriyor bir somakta uzun somakta ne bileyim ben sen say e bu Allah peki bire bin bire iki bin vermeye kadir de Allahu Teala diyelim bir saatine üç saat beş saat veya on saat vesaire eee İmkanı vermekten aciz mi kaldı? i̇mam Safed'i o 28 ciddi kitabına diyor ki İmam-ı Ebu Hanife'yi zindana hapse attılar. Hapse attılar, hapse attılar 10-12 gün kaldı zindanda kırbaç yedi ve sadece 10-12 günde 7000 bin indirdi diyor. Ebu Hanife, Rahimallahu Teala... Günde gece gündüz toplam bin reket namaz kılanlar var sayhibi müseyiye pradihimallahü Teala gibi İmamı Kühmes gibi Hatta ve hatta Hatta ve Hatta Umeyr ibn Hani Mevlan'ın gene büyük hasta dostlarındandır tabiindendir bin reket namazı vardı bin reket namazı vardı her gün her gün gece gündüz dev toplam ve de 100.000 tesbihi vardı yüz bin tesbihi vardı Bak şimdi benim efendim yani bu cahil diyecek ki ya bu ne zaman yemek yedin ne zaman şu oldu ne zaman bu oldu vesaire vesaire vesaire vesaire o 24 saatlik zaman efendim yani meselesi var ya o bana göre et ve kemiğe bağlı kalanlara göredir Acaba Paris'e fasıl hitabında diyor ki mevla'nın dostu diyor tarikatla zikirle öyle bir noktaya gelir ki alemi kesafetten kurtulur alemi latafetin alemi latifin bir kuşu olur o diyor bir kuşu olur o Alem değiştikçe, hal değiştikçe, ruhun peki tablosu değiştikçe o ruhtan sağdırılan şeylere değişiyor. Cenab-ı Hak Celle Celal bu meseleye mukayyet olmaya bizleri muvaffak eylesin. Yani işin şakayla şukayla alakası yoktur. Yoktur, yoktur. Bazı insanlara teheccüd namazı beş vakit namazdan belki daha fazla feyiz veriyor gibi. O tenha saatte, herkes yatakta, sen atakta. Yani sevgililerin efendim tenhalarda buluşması gibi. Kulun Cenab-ı Celle Celaluhu ile buluştuğu müstesna bir haldir o. İmam-ı Azal Ebu Hanife rahimallahu teala elli yılı aşkın, elli yılı aşkın, elli yılı aşkın yatsı namazının abdesiyle sabah namazını kılmıştır ve de ve de ve de uyku diye bir şey yoktur sadece sadece öğle namazını kıldıktan sonra biraz böyle kaydule yapardı işte o kadar ve de derdi ki resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki İste'inu ala kıyamilleyl bil kaydule buyurdu resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Geceleyin teheccüd namazına kalkmak isteyen teheccüd namazına kalkmak isteyen öğleyin biraz kaydule yapsın derdi ve ona binaen bir askerle yapardı, geri kalan tüm vakit peki ilimle, irfanla, namazla vesaire işte Cenab-ı Hak Celle Celaluhu arz-ı ubudiyetle geçerdi. Hazreti Aişe anh'a sahabeye diyor ki teheccüd namazını ihmal etme, teheccüd namazını ihmal etme, teheccüd namazını ihmal etme. Resul-i Ekrem ve sellem ihmal etmedi ve hasta olduğu zaman veyahut da kendisine bir kesil bir ağırlık vesaire geldiği zaman Resul-i Ekrem ve oturarak gene teheccüdü eda ederdi buyurdu. Sen de terk etme diye sahabeye özellikle e, tembih olmuştur. وَقَدْ قِيلَ لَكُمْ فِي Bak bu mektubu yazdı adama diyor ki e, Muhammed Murat Bedakşiye sana diyor daha önce söylendi eydan bir sana اذا تَعَسَّرَ عَلَيْكُمَ اَذَا bu teheccüd meselesi bu teheccüd meselesi ciddi bir mesele ciddi bir konu eğer teheccüd sana ağır gelirse ağır gelirse وَلَمْ يَتَيَسَلْ اَلْاِنْتِبَى عَلَى خِلَافِ الْمُعْتَادِ yani alışılmış bir gevşeklik vardır onun tersine o gevşekliğin tersine eğer bu efendim teheccüd namazına müteyakkız olma teheccüd namazına efendim son derece dikkatli olma mümkün olmazsa olmazsa Hani kalkamıyorsun işte ne oluyorsa, nefis oradan buradan bindiriyor, kalkamıyorsun, yatak seni böyle mıknatıs gibi çekiyor böyle. O zaman يَنْبَغِيْا اَنْ يُوَّكِّلَ لِهَذَا الْاَمْرِينَ جَمْعَمْدًا مُتَعَلِّقِينَ Sizi teheccüd namazı kaldıracak bir takım görevliler tayin edin diyor Rabbani. Görev ver diyor, görev ver kişiye, bu gece sen uyuma veya da işte şöyle yap, böyle yap bilmem ne yap, mutlaka ordu halinde teheccüde kalkılacak diyor. Görevli tayin et diyor. Görevli tayin et diyor sultan. Waqt kide lakin huduri aydan. İza ta'assara kalkma meselesi var ya eğer zorlaşacak olursa e, veya zor gelecek olursa ve lem yetaysa intibal alışılmışın tersine müteyakkız olma bu işe dikkat kesilme pür dikkat olma müessar olmazsa en yuwakkil li hadha al o zaman bu işle ilgilenecek bir cemaati bir bir takım insanları vesaire mutlaka efendim görevlendirin ki liyukizu sizin yani işte yani e, sevseniz de, sevmeseniz de veyahut da isteseniz de, istemeseniz de sizi teheccüd namazına ikaz edecek, kaldıracak mutlaka bir adam veya işte kişiler vesaire tayin edin diyor sultan. Cenab-ı Hak Celle Cel o saatte neler yapacak neler, neler yapacak neler. Temimuddari rahimallahu teala. Şah-ı İhtisâb-ı Meleyl-Ala diye bir kitap vardır, orada naklediliyor. Demi, Süleyman Darani, rahimullah Teala diyor ki, ben diyor teheccüd namazındayken secdede uyudum kaldım diyor. Baktım diyor, arkadan diyor, ayağıma diyor, birisi dürttü beni diyor. Baktım diyor, Cenab-ı Hak Celle göndermiş oldu bir huri. Dedi ki ona, Darani ne yapıyorsun sen dedi. Sen ne yapıyorsun dedi. Bakın bunlar var ya, şu sözler Fatih Camisinde söylenmez, sıradan camide söylenmez. Bu yani özel bir haldir, bir hususi bir haldir bu. Bu meşrube sahip olan insanlar arasında bunların konuşması uygun düşüdü, uygun oluyor yani meselelerin bir fetva boyutu vardır, bir takva boyutu vardır. Burada her şeyin ekstrası söylenir. Tamam mı? Çıta olabildiğince yüksek tutulur. Yeter ki Allah'ın kulları o, o, o noktaya yani inhimak göstersinler, düşkünlük göstersinler. Yani Nakşibendiye tarikatında esas nedir? Yani ruhsatlarla amel değildir. Azimetle amel etmektir. Tam yiğitçe iş yapmaktır. Eroğlu erce iş yapmaktır. Burada her şeyin fevkaladesi gösterilir. Herkes efendim müsabakaya girer. Kim âli himmetse, kimin istiddağı büyükse kazanır. Burada işin yarımı söylenmiyor. Burada işin çeyreği söylenmiyor. Burada bir pazar kuruluyor arkadaş. Burada boy boy elbiseler var. Herkes kendisine uyan elbiseyi alsın giysin. Aa. Bu elbise bana olmuyor vesaire, ne biçim elbise veriyorsunuz vesaire. Ya kardeşim sana uyan elbise var, uyumayan elbise var. Bak ne söylüyor sultan? Adam tayin et diyor, adam adam. Adam tayin et diyor, adam. Sizi kaldırsınlar diyor. İmam Rabbani kudüs da öyleydi namaza son derece düşkünlüğü vardı hatta ve hatta vefat ettiği zaman elleri göbeğinde bağlı vaziyetteyken namazda kıyamda eller nasıl ki göbekte bağlı tutuluyor erkekler için öyleydi İmam Rabbani Gassal diyor ki cenazesini yıkayan zat teneşir tahtasına geldi gene elleri hala bağlıydı diyor ellerini açtım diyor gömlerini çıkaracağım diyor eller diyor açıyorum diyor tekrar elleri kendiliğinden göbeğin üzerine geliyor Sonra efendim açıyoruz tekrar geliyor baktım olacak gibi değil diyor bu sefer diyor o haliyle diyor ki, İmam Rabbani Kudüs'e sirri gaslettim yıkadım diyor. Neticede diyor, gasil işi bitti, yıkama işi bitti diyor. Artık diyor kefenleri giydireceğiz diyor. Açalım ellerini kefenlerle ona göre saralım. E, sardık fakat eller gene geldi diyor göbek üzerine diyor. Hadi dedik diyor, tabuta koyalım vesaire. Açalım ellerini tabutla vücudunun cesedin arasındaki boşluğa sıkıştıralım dedik diyor. Yaptık diyor. Baktık gene eller geldi de ki bu işte bir hikmet var. Öyle bıraktık diyor. İzimiz izine hasret kaldığımız insanlar tabuta eli bağlı gidiyor. Şimdi diyeceksin ki efendim yani, ya böyle şey mi olur adam öldü vesaire falan, işte senin kafan benim kafam bu kadar basıyor, bu kadar çalışıyor. Yahu Sultan Selim Han cennet mekan vefat etti, gassal cesedini yıkarken, affedersin üzerine çarşaf koydu alttan, şeriat donunu çıkartma çalışıyordu adam. Çekti, rak tuttu, donunu bırakmadı çıkarılmasına. Adam diyor ki herkes en güç dahan oldu diyor oran, donduk kaldık diyor. Bu dinimi benim İslam ne ne kadarını anladığın ki itiraza pek hakkımız olsun ki bu adamların peki yani bulunmuş olduğu sahayı ne kadar kavradık ki işlerini kavrayacağız. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Cabir ibn Abdullah anla beraber gidiyor. Cabir dedi ki bak bakayım şu gökyüzüne baktı dedi ki Resul Ekrem o merkezde o efenin noktada kaç tane yıldız görüyorsun? Altı tane ya Resulullah dedi. Resul Ekrem baktı altı değil 11 yıldız var orada. Sen şimdi pek aa ya işte o günler nasıl gördü vesaire falan filan bilmem ne. Böyle işte affedersin ama maddeye bağımlı hayat insanı materyalist yaptı, maddeci yaptı. Halbuki Mevla geldi. Bağdat ne söylüyor? Ruhun öyle gücü var ki, öyle gücü var ki. Yani bizim yani e, şu et ve kemiğimiz için cari olan kanunlar rohun yanında adı bile anılmaz. Ruhun böyle bir gücü vardır, böyle bir kuvveti vardır. Dinimi bin İslam o ruha takviye için gönderilmiştir. Huri diyor ki adama ne yapıyorsun sen namazda uyuyorsun diyor vesaire. Cenab-ı Hak Celle her gece Her Gece teheccüd namazı e, kılanları takip eder diyor. Ve kullarına, kulların bir isteği olan yok mu yerine getireyim? Kullarım işte hastası olan yok mu şifa vereyim? Derdi olan yok mu e, derman vereyim diye Mevla kullarına münacat eder. Kullarına, ya kim kime yalvarıyor Allah aşkına ya? Yani affedersiniz ama yani kim Allah kim Kuh sanki belli değil ya Mevla mecbur mu bize iyilik yapma Bak Allah sana senden ne kadar daha fazla aşık E Cenab-ı Celle Celaluhu sana münacat ediyor Sen uyuyorsun diyor peki Ve ben ve ben 500 yıldan beri ben senin için terbiye ediliyorum diyor Darani ben 500 yıldan beri senin için yetiştiriliyorum diyor Ben melekler uyanık seni bekliyor sen uykudasın diyor Ne yapıyorsun sen diyor Süleyman Darani Kudüs Sırrı buyuruyor ki Sonra diyor, sıçradım diyor, korktum diyor bu ne iştir bu, bu hurin ne, neyin hurisi bu vesaire falan diye böyle irkildim diyor. Şu an diyor var ya şu an kulağımda ve kalbimde onun sesinin diyor yankılarını hissediyorum diyor. Abu Tıra be neshabi kuddez el sırrı birer ki, izah elif el kalb el iğrat an ilah, sahibet el vakiyetu fi evliya ilah. Bir insan, bir insan eğer Allah'tan yüz çevirilse, bakın bunun altını üstüne, yani hiç çiz size bildiğin kadar. İzah Elifel el kalb el iğrat an ilah, sahibet el vakiyetu fi evliya ilah. Bir insanın eğer kalbi, bir insanın işte artık kafası neyse. Allah Celle Celaluhu'dan yüz çevirmeye müptela olduysa bir insanda Allah'tan yüz çevirme hali varsa Cenab-ı Hak Celle Celaluhu onu ne yapar biliyor musun? Onu ne yapar biliyor musun? Ona ne verir biliyor musun? Onu dostunun hakkında dedikodu yaptırır yani bu ne biçim şey ya böyle şey olur mu ya vesaire bunlar ne ya vesaire bunlar yok dini zorlaştırmışlar vesaire Hindistan ulamasının Abdülhayyileknevin ikametil hucca ala ennel iktar fil ibadet leysel bir bid'a diye bir kitabı vardır yani fazla ibadet bid'at değildir gücü olana Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem gücünü kullanma dememiştir Rasulü sallallahu sağ ve sellem herkesin yapabileceği bir seviyede İslam'ı anlatmıştır ne Ali himmet olan ne himmet sahibi olana göre değil ya, yani en kabiliyetli olanla en kabiliyetsiz olanın yapabileceği çizgide İslamiyet'e Resulullah anlatmış. O din anlatıyor. E ama kabiliyet olan, istidadı olan, daha fazla yapmak isteyene peki? müdahale etmemişlerdir. Ve sâbiqun fil hayrat diyor Cenab-ı Hak ayeti kerimede. Müsabakaya girin diyor Cenab-ı Celleler. Ve ta'âwunül takva ee, takva konusunda peki birbirini destek olun ne diyor? Adam tayin et diyor. Tecide sizi kaldırsınlar diyor vesaire. Eğer bir kalp, bir kalp, bir kalp eğer Allah'tan yüz çevirdiyse Allah Celle, Celle ona vuracağı ilk tokat onu dostlarına aleyhine konuşturur. Ondan sonra da onun işi biter. Fakat bizde sari bir hastalık var cemaatimizin. Bu da bu da şu son yüzyıl içerisindeki bizdeki din imajı, din fikri, din anlayışı değiştirildi. Bozuk bir kafayla büyükleri anlama çalışıyoruz. Yaramaz ondan sonra, dejenere edilmiş en... Allak bullak edilmiş olan bir kafayla Allah Celle Celal Muhammed Mustafa'yı izinden gidenleri anlama çalışıyoruz. Olmuyor. Onun için gitmiyor. Gitmiyor, gitmiyor, gitmiyor. Her anahtar her vidayı açmaz. 15-16 numara anahtar 15-16 civatayı açar. Peki 17-18 ona göre mesela vidayı açar. E bizim elimize bir anahtar bütün civaları böyle sökeceksin. Neyi nereye söküyorsun sen? Bak... Diyelim ki mesela şu an işte ilim çağı bilim çağı vesaire bırak bu işleri sen Yani eğer bu, bu ilimse peki bu ilimse peki bu kadar vahşet niye? Bu kadar vahşet niye? Hadi diyelim ki mesela çizmeden yukarı çıkmak suretiyle işte işte benim ilmim şöyle, benim ilmim böyle vesaire falan filan diyorlar Hadi dedik ki kitaptaki mesela yazılı ilimleri elde ettik, bilgisayarlar var, bir internetler var, şunlar var, bunlar var Peki ilmin ahlaki tarafı yok mu? İlmin edebe, edebe bakan tarafı tarafı yok, yok mu? İmam Azam bu Hanife elli yıl peki? Ya sabdesiyle sabah namazını kılıyor. Bazı bazı gözü dönmüş affedersiz ama manyak olu manyaklar diyorlar ki işte yasiyi diyor sabah doğru kılardı diyor onun için diyor yani hemen arkasından sabah kılardı vesaire. Ama onlar namazı vakitlerinde kılan insanlardı onlar naber? Üstelik de peki öğleden sonra uyuduğu, uyuduğu bir lahza diyor kitap. Bir lahza, bir lahza. Göz kapandı, kapanmadı, aha yetti diyor. Peki bunlar da bulacağız? Hadi diyelim işte en fazla kitapları yığdık, ettik vesaire Fakat bunları da bulacağız biz? Çok konuşmak, çok edebiyat, çok kitap sahibi olmak, mutlaka üstün olmak demek değil ki. Amerikan Kongre kütüphanesinde 20 milyon kitap var. Kütüphane 3 var diye çalışıyor. İngiltere'deki Oxford ve Manchester City Üniversitesi kütüphanesi kütüphanelerinin to raflarının toplam uzunluğu 80 km. İlim var ama bak, adam su yerine kan içiyor. Valla ve ve bu adamlar bu görevli adamlar sizi peki uyku gafletinde bırakmasın. Bunlara efendim yani vazife ver. Ondan sonra teheccüd namazına dakika sizi kaldırsınlar diyor. biraz böyle devam edin diyor. Bu işe diyor, efendim bir düşkünlük gösterin diyor. Eğer devam ederseniz yurca entete yasra'al mudavama ala Artık bu işe devam diyor. kolay hale gelecektir Allah'ın izniyle. Bin gayri tekerrufin zorlanma da Olmayacak. Tıkanma da Olmayacak. Bir başlayın bakalım Bu işi bir pratiğe dönüştürünceye Kadar bu işe bir düşkünlük gösterin Gerisi bunun Allah'ın izniyle iyi gelecektir buyuruyor Allahu Teala bu noktalarda Agah olmaya hepimizin muvaffak eylesin Amin. Bundan sonraki satırlarda lokmaya dikkat yiyin Rabbani, lokmaya dikkat diyor, lokmaya dikkat diyor. Yediğiniz yemeğe dikkat edeceksiniz. Nereden geliyor, nereye gidiyor, ne oluyor? Lokma eğer helalsa, efendim neticesi ne olur? Lokma eğer haramsa veya şüpheliyse ne olur? Bu meseleye temas edecek, çok efendim ciddi şeyler söyleyecek. i̇nşallah Teala orayı da burası gibi dinlemeye ve tatbik etmeye Mevla bizi muvaffak eylesin. Orada da gene göz kamaştırıcı şeyler söylenecektir. Hazırız yeri gelmişken bir cümle söyleyeyim, devamı inşallah haftaya. İmam-ı Şahraniye buyuruyor ki 450 sene önce. Nam-ı buyuruyor ki ben, ben, ben günümüzde efendim yani yiyeceğim maddeler içerisinde yani hep baktım diyor hep şüpheli şeyler diyor. Bir tane diyor saf, arı, duru efendim helal lokma bulamadım ve iki ay toprak edin diyor. Şimdi aa öyle şey mi olur ya vücudun kimyası, biyolojisi vesaire ya hiçbir şey yani eğer itikadımız yok israf edersiniz yani keramete de mi imanımız itikadımız yoktur. Kendi söyle söylüyor Minuni Kübra'sında. Bu ne demektir peki? E, ne yiyeceğiz, ne yiyeceğiz vesaire? Ha, ya, hoş geldin, sefa geldin. Şimdi mi peki? Ne yiyeceğiz, ne yiyeceğiz? Niçin bu soruyu peki efendim? Yüz sene önce sormadık peki? Onun için alınan gıdaların, alınan gıdaların tarikatta mesafe alınması noktasında çok büyük etkisi vardır. Ama yani müsbet yolda ama menfi yolda. O Müslümanın tek o noktada son derece müteyakkiz olması lazım. İbn-i Hanefi fukasındandır. Hanefi fukasındandır. Kendisi efendim kitabında diyor ki Sultan Fatih döneminde Mısır'da yaşamış bir fıkıh alemidir kendisi. Eğer yani hep yiyecek olan, yiyecek olan şeyler, haram cinsten şeyler ise haramı yemektense diyor şüpheli şeyi ye o zaman diyor. Ama helal varken kesinlikle, kesinlikle peki şüpheli şeylere düşkünlük asla ve kata. Asla ve kata. Şanlakşı ben Kuddesiru, çarşıdan pazardan ekmek alıp yemezdi. Tarlayı, kendi tarlasını kendisi ekerdi, ee, ekmeklik buğdayını kendisi yetiştirirdi, kendisi öğütürdü, kendisi ekmek yapardı, ekmeğini böyle yerdi. Böyle yer değil, böyle yer değil. E tabi yenen gıda böyle olunca o zaman günde bin rekat namaz değil, iki bin de kılarsın sen. Kaldı ki bugün devletlerin, milletlerin karakterini bozmak için milletlerin milli beslenme ve gıda sistemlerini çökertme işleri vardır. Bu, bu mercekle çıkın piyasaya, şu an şu piyasada satılan, ondan sonra yenilen şeylere bakın yiyebileceğimiz çok az şey vardır hani işte onu yeme bu yeme ne yiyeceğiz noktasında darda kaldığımız için yiyoruz ama kitaba göre kitaba al kitap eline çık bakayım ye bakayım ne yiyeceksin sen İsrail Türkiye'ye hormon satıyor, değil mi? Suni gübre satıyor. Peki İsrail'in imal etmiş olduğu hormon, hormon, hormon, peki kısırlaştırıcı özelliğe sahiptir. Geçenlerde Amerika'da Joseph Godziher diye bir Amerikalı doktor gavur aynısını söylüyor. Dünyadaki efendim geri kalmış ülkeleri, Amerika'ya muhalif olan ülkelerin nüfuslarını aşağı çekeceğiz diyor. Bunun için içme sularına ve yiyeceklerine kısırlaştırıcı maddeler katacağız diyor. Ne diyoruz şimdi peki? Gitti. Yani affedersiniz yani neslimize bile sahip olamıyoruz. Kasıklarımızdaki meniye dahi sahip olamıyoruz. Adam meniye dahi müdahale ed ediyor bugünkü ortamda. Ee, şimdi burada bu, bu, burada peki bir teklifimiz olması lazım. Ama ama İslam dert değil ki. O bakımdan, o yaramazlıklar otomatikman zikri etkiliyor, namazı etkiliyor, ne bileyim tecvide etkiliyor veya ilmi etkiliyor. İşte şu işi yap, bu işi yap dendiği zaman ağırlanıyoruz. Of, pof vesaire vesaire. Kimya bozuldu kimya. Kimya bozuldu kimya. <gülüyor>